O zamanlar yeryüzünü manevi bir karanlık kaplamıştı. Her yerde zulüm, vahşet kol geziyordu. Göz yaşları durmak bilmiyordu. Yeryüzü tevhid inancından mahrumdu. Gönüllerde tek bir mabud yerine birçok batıl ilahlar yer almıştı. İnsanlar vahşi misaliydi. Canavarlar gibiydi. Cehalet ve zulüm bataklığında boğuluyordu. Lakin artık bunlara bir son geliyordu. İşte o zat geliyordu. Dünyanın manevi şeklini beraberinde getirdiği o güzel nurla değiştirecek eşsiz bir insan... Allah-u Teala'nın son peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem geliyordu. Tarih Miladi 571 Nisan ayının 20'si Kameri aylardan Rebiyul ayının 12. gecesi Mekke'de Sıradan bir ev, günlerden pazartesi, vakit, seher vakti. Bu mütevazı evde, bu güzel vakitte, çok önemli bir hadise yaşanacak. Yeryüzünde hiçbir anneye nasip olmayan, bu güzel şerefe mazhar kılınan, Aziz Anne, Hazreti Amine, O güzel anı, Şöyle anlatıyor, Hamileliğimin altıncı ayında, Bir gece rüyamda, Bir zat geldi, Ya Amine, Bil ki sen, Alemlerin hayrına hamilesin, Doğrunca ismini Muhammed koy, Ve halini, Hiç kimseye, Açma. Derken, Doğum zamanı gelmişti. Kayınbabam, Abdülmuttalip, kabe Tavaf'a gitmişti. Evdeydim. Birden, Kulağıma müthiş bir ses geldi. Korkudan, O an eriyecek gibi oldum. Birden ne göreyim? Bir beyaz kuş, Peydahlanıp yanıma geldi. Korkudan, ''Eriyecek gibiydim. Kanadı ile arkamı sıvadı. İşte o an bende korku namına hiçbir şey kalmadı. Yanıma baktım. Bana bir ak kase içinde şerbet sunuyorlar. Kaseyi dikip içer içmez beni bir nur denizi sardı. Ve işte o an o dünyaya geldi. Gördüm ki doğuda bir bayrak, batıda bir bayrak ve Kabe'nin üstünde bir bayrak. Doğum tamamlanmıştı. Yavruya baktım, secdede, parmağını da göğe kaldırmış. Hemen bir ak bulut inip yavruyu kundakladı, kapladı. Bir ses işittim. ''Doğuları ve batıları dolaştırın, deryaları gezdirin, ta ki mahluklar onu ismiyle, sıfatıyla, suretiyle tanısınlar.'' Biraz sonra bulut gözden kaybolup gitti diyor Hazreti Amin'e. Kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem dünyayı teşrif buyurdukları sırada annesinin yanında Abdurrahman bin Aff radıyallahu anın annesi Şifa Hatun'la Osman bin Ebil As radıyallahu anın annesi Fatıma Hatun da vardı. Ebelik vazifesinde bulunan Şifa Hatun o andaki müşahadesini Şöyle anlatıyordu. Allah'ın Resulü doğduğu zaman ben oradaydım. Hemen yetiştim. Kulağıma bir ses geldi. Allah'ın rahmeti onun üzerine olsun. Maşrik ile mağrıp arası nurla doldu. Hatta Rum diyarının bazı saraylarını dahi gördüm. Sonra... Allah Resulü'nü kucağıma alıp emzirmeye başladım. Üzerime öyle bir hal geldi ki, vücudum titremeye başladı ve gözüm karardı. Birden yavrucağı kaybettim. Bir ses, nereye gitti diye sordu. Başka bir ses, onu doğuya götürdüler diye cevapladı. Bu sözler hiç aklımdan çıkmadı. O zamana kadar ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem peygamberliğini ilan eder etmez hemen koştum ve ilk Müslümanlarla beraber iman dairesine girdim. Kainatın Efendisi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dünyaya geldiği sırada dedesi Abdülmuttalip de Kabe'deydi. Kureyş'in ileri gelenlerinden birkaç tanesiyle oturmuş sohbet ediyorlardı. Kendisine haber verildi. Buna son derece sevinen Abdulmuttalip bir anda kendisinin nur topu torununun yanında buldu. Kucakladığı. Öptü, yine kucakladı. Sonra da oğlu Ebu Talib'e teslim etti onu. Bu çocuk sana emanet. Bu oğlumun şanı şerefi yüce olacaktır. Sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin doğduğu ilk hafta develer, Davarlar kestirdi. Mekke halkına üç öğün ziyafet çekti. Kendisine sordular. Söyle bakalım ismini ne koyacaksın? Muhammed dedi. Şaşırdılar. Neden atalarından birinin ismini takmadın? Niye o ismi verdin ki? Cevabı şu oldu. Allah'ın ve insanların onu övmelerini istediğim için bu ismi koydum. Gerçekten Allahu Teala'nın insanların ve meleklerin senasına eşsiz bir surette mashar olmuş dünya üzerinde tek şahsiyettir. Çünkü o Sallallahu Aleyhi ve Sellem bu övgüye, bu alakaya, sevgiye ve hürmete layıktı. Dünyaya teşrif ettikleri sırada dünyanın birçok yerinde çok harika hadiseler oldu. Şimdi onları sizlerle paylaşalım. Yahudiler arasında birçok alim vardı. Bunlar kitaplarında son peygamberin geleceğini görüp öğrenmişlerdi.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 Şöyle anlatıyordu. Ben sekiz yaşlarında var yoktum. Biliyorum bir sabah vakti Yahudinin biri, Hey Yahudiler! Hey Yahudiler! diye çığlık atıp koşturup duruyordu. Yahudiler ne var ne bağırıp çağırıyorsun diyerek adamın başına üşüştüler. Şöyle diyordu Yahudi. Haberiniz olsun, Ahmet'in yıldızı bu gece doğdu. O, bu gece dünyaya geldi. İbn-i Sad'ın naklettiği konuyla ilgili bir rivayette şöyle. Mekke'de oturan bir Yahudi vardı. Allah Resulü'nün doğdukları gecenin sabahında, Kureyşlilerin karşısına çıktı ve sordu. Bu gece, ''Kabilenizden bir oğlan çocuğu doğdu mu?'' ''Kureyşliler bilmiyoruz.'' deyince, ''Varın gidin soruşturun, arayın. Bu ümmetin peygamberi vallahi bu gece doğdu. Sırtında alameti var.'' dedi. Kureyşliler merak içinde soruşturdular. ''Bu gece'' dediler, ''Abdullah'ın bir oğlu dünyaya geldi.'' ''Evet.'' Sırtında da bir nişan var. Yahudi gidip peygamberlik alametini gördü ve aklını kaybetmişçesine haykırdı. Peygamberlik artık İsrailoğullarından gitti. Kureyşlilere öyle bir devlet gelecek ki haberi doğudan batıya kadar ulaşacak. kainatın efendisinin doğduğu geceydi. Saatler, doğum anlarını gösteriyordu. Çok uzak diyarlarda, derin uykuya dalan Medain şehri, korkunç bir gürültü sesiyle uyandı. Hükümdarla birlikte, halk da heyecan içinde, yattığı yataklarından fırladılar. Manzara korkunçtu, telaş vericiydi hükümdar sarayının o sapa sağlam burçlarından on dördü paramparça olmuş, yıkılmıştı. Geceyi korkular içinde geçiren Kisra, sabaha çıkar çıkmaz memleketinin dini reislerini derhal topladı. Toplantıda bu olayın merakı vardı. Bu neyin nesiydi? Bir atlı geldi, elinde bir mektup vardı. Mektupta, İstarab'da binlerce seneden beri ışıl ışıl yanan ateşlerinin söndüğü haber veriliyordu. Bu da ne? Bu haber, Kisra'nın korku ve heyecanını daha da arttırdı. Bu arada, toplantıda bulunan İran Başkadısı Mübezan, söz alarak gördüğü bir rüyayı anlattı. Gördüm ki, Yüzlerce kükremiş deve, önlerinde şaha kalkmış Arap atları olduğu hadle, Dicle suyunu geçti ve İran topraklarına yayıldılar. İlginçti. Kisra, doğru sözlü ve adaletli Mübeza'nın bu rüyasını da manalı buldu. O kadar sinirleri bozuldu ki, bu muammayı çözmek istiyordu. Sordu. Peki Sence bu neyin işareti söylesene? Bak sapa sağlam burçlar aynı gece yıkıldı. Gelen haberi duydun Ateşler söndü ve senin bu rüyan ne oluyor? Bu neye işarettir? Kısa ve öz bir cevap verdi mübezan. Araplar tarafından çok önemli bir şeyler oluyor. Kisra, bunun üzerine derhal Hire valisi Numan bin Münzire bir mektup yazdı. Mektupta bana derhal orada bulunan alimlerden benim sorularıma cevap verebilecek birisini gönder diyordu. Numan işin ciddiyetini anladı. Derhal Abdül Mesih bin Amr adında bilgin bir zatı Kisra'ya Medaine gönderdi. Gelen alimi kabul etti Kisra. Cereyan eden hadiseleri bir bir anlattıktan sonra kendisinden bu hususta bilgi istedi. Abdül Mesih Kisra'ya bilgi veremeyeceğini söyledi ve ilave etti. Şam yakınında Cabiye'de oturan dayım Satih'te bunların cevabı bulunabilir. Bunun üzerine Kisra Abdül Mesih'i gidip Satih'ten hadiseler hakkında bilgi almak üzere vazifelendirdi. Meşhur bir kahin olan Satih, kemiksiz, adeta azasız bir vücut gibi çok zayıf, yüzü göğsü içinde, ucube bir hilkat ve yaşlı bir kahindi. Daima sırt üstü yatardı. Bir yere götürülmek istendiği zaman bohça gibi katlanırdı. Gayipten verdiği doğru haberler, o zamanın insanları arasında oldukça meşhurdu. Abdül Mesih, dayısı Satih'in yanına gitti. O sırada Satih, hayatının son anlarını yaşıyor, şiddetli hastalık içinde kıvranıp duruyordu. Hastalığın şiddeti, Dudaklarından konuşma kudretini de alıp götürmüştü. Ne selamını alabildi, ne de iki kelime konuşabildi. Fakat Abdülmesih, olup bitenleri ona anlatınca, iş birdenbire değişiverdi. Ölüm döşeğinde ecelle pençeleşen Satih, gözlerini birden açtı. Ve sanki kabir kapısına değil, dünya evinin kapısına yeni ayak basacakmış gibi canlanarak heyecan içinde haykırdı. Ey Mesih, İlahi vahyin okunması çoğalacak. Asanın sahibi peygamber olarak gönderildi. Sema ve vadisini su bastı. Farsların ateşi söndü. Artık Şam'da Şam değil Satih için. Şunu bil ki, Zaman üzerinde hükmü geçerli olan mutlak hakim böyle istedi. Ve gelen peygamberle nebilik ipinin iki ucunu düğümledi. Derin bir nefes çektikten sonra ilave etti. Sasanilerden yıkılan burç sayısınca hüküm dar gelecek. Ve sonra hüküm yerini bulacaktır. Bu cümleler zamanının en meşhur kahini olan satihin son sözleriydi. Sanki bu gerçeği dile getirmek için bekletilmişti. Meşhur kahin bu sözleriyle açıkça ahir zaman peygamberinin dünyaya gelmiş olduğunu haber veriyordu. O ana kadar bir benzeri görülmemiş bu hadise. Dünyaya o gece şeref veren Zatın Sallallahu aleyhi ve sellem Beraberinde getirdiği Sönmez nurla Karanlık inançların içinde Kıvranan İran Saltanatının ortadan Kaldırılacağına işaretti Nitekim Öyle doğdu 14 Burç yıkılmıştı 7 yıl süren o 14 hükümdarın idaresinden sonra İran devleti, Kadisye'de Hatemül Enbiya'nın ordusu tarafından İslam topraklarına katıldı. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dünyaya teşrif ettiği geceydi. Kureş müşrikleri, Allah'ın tek mabud oluşunun İlk olarak abideleştiği yer olan Kâbe'yi putlarla karanlıklara boğmuşlardı. Ne var ki henüz tevhid temsilcisi olan Efendimiz Aleyhisselatu vesselam'ın dünyaya gözlerini açması karşısında bile çoğu yerlerine kurşunla perçinlenmiş bu sağlam duran putlar bu hadisenin azametine dayanamayarak yerle yeksan oldu bu hadisenin ifade ettiği mana büyüktü dünyaya teşrif eden bu zat kendisine verilecek vazife gereği kapkaranlık şirk inancını ortadan kaldıracak gönüllerde saadet dolu tevhid inancını bayraklaştıracaktı dünya buna şahit oldu o Resul-i Zişan sallallahu aleyhi ve sellem kısa zamanda Kabe'yi cansız putlardan temizlediği gibi gönüllerdeki putları da İslam imanıyla yok edecekti. Ve yine o gece mecusiler ateş yığınanı kendilerine ilah edinmişlerdi. O gece o kocaman ateş bin yıldır sönmeyen yanan ateş sanki okyanusların istilasına uğramış gibi bir anda sönüverdi. Demek ki gelen zat putperestlik gibi ateşperestliği de ortadan kaldıracak, yeryüzünü tevhid meşalesiyle aydınlatacaktı. Yine o geceydi. Taşan seller, Sema ve vadisi, Ve sema ve şehrini sular altında bıraktı. Şehir halkı şaşkın, Tarihinde hiç böyle bir şey yaşamamışlar. Dehşet içinde kalıp, Çareyi dağlara, Tepelere sığınmakta buldular. Sonra da bir mektup yazarak, O durumu Kisra'ya bildirdiler. Yine o gece, hazan yaprağı gibi gök kubbeden yıldızlar döküldü. Bu hadise gören herkesi şaşkına çeviriyordu. Aslında bu olay şuna işaret ediyordu. Bundan böyle şeytan ve cinlerin gökten haber almaları son buldu. O sallallahu aleyhi ve sellem artık dünyadaydı. İşte bu anlatmaya çalıştığımız görülmemiş hadiselerin, Efendimizin doğumu sırasında meydana gelmeleri elbette tesadüf değildi. Ezeli kudretin kader kaleminin tayin ve tespitiyle bir an vücuda geldiler ve ahir zaman peygamberi, sallallahu aleyhi ve sellemin dünyaya teşrifini haber veriyorlardı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin süt anneye verilmesi Mekke artık mutluydu Hazreti Amine annemiz huzurlu ve sürurluydu. Güzel yavrusu tatlı tebessümleriyle kocasının vefat acısını bir nebze unutturduğu gibi geleceğe ümitle bakmasını sağlayan tek tesellisiydi. Bahtiyar Amine şerefli yavrusunu ancak bir hafta kadar emzirebildi. Bundan sonra Ebu Leheb'in cariyesi olan Süveybe Hatun süt annelik yaptı. Günlerce emzirdi. Süveybe Hatun daha önce de Hazreti Hamza'yı emzirmişti. Böylece Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'le muhterem amcası arasında bir de süt kardeşliği oluştu. Mekke'nin havası oldukça sıcak ve sıkıntılıydı. Çocukların o körpe vücutlarına yaramıyordu ve onların sağlıklı büyümelerine elverişli değildi. Çölde ise hava güzel, su gayet tatlı, iklim mut edildi. Ayrıca çölde yaşayan bazı kabilelerin dilleri çok daha düzgün ve pürüzsüzdü ahlakları da temizdi. İşte buna binayen o sırada Kureyş eşrafı ve ileri gelenleri daha sağlıklı ve gürbüz yetişmeleri, ayrıca düzgün, aslına uygun bir şekilde Arapça öğrenip konuşabilmeleri için Mekke'nin dışında çölde yaşayan kabile kadınlarına ücretle emzirilmek üzere çocuklarını teslim ediyorlardı. Bu o zaman için bir adet haline gelmişti. Çocuk iki sene, üç sene, bazen daha fazla o süt anne'nin yanında kalırdı. Bu sebeple de yaylalarda yaşayan birçok kabile, bilhassa meşhur olan Sa'd bin Bekir kabilesinin hanımları, senede birkaç defa kafile halinde Mekke'ye gelirler Yeni doğan çocukları emzirmek üzere yanlarına alır, tekrar yurtlarına giderlerdi. Mekke civarındaki kabileler arasında, o bahsettiğimiz Sa'd bin Bekir kabilesi, şerefte, mertlikte, tevazuda ve özellikle Arapçayı güzel konuşmada çok ünlüydü. Bu yüzden Kureyş'in ileri gelenleri, daha çok bu kabile kadınlarına çocuklarını teslim ediyorlardı. Nihayet Beni Bekir kabilesi kadınları Mekke'ye geldi. O sırada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi Süveybe Hatun emziriyordu. O günlerde Sağdoğulları yurdunda o ana kadar pek az görülmüş şiddetli bir kuraklık vardı. Kuraklığın verdiği o neticede kıtlık, kabile halkını,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 Gelen kadınların biri hariç, hepsi kendilerine münasip birer çocuk buldular. Garip ki, hiçbiri yetim oluşundan dolayı, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi almaya yanaşmadı. Çünkü onlar, pek fazla bir ücret ve yardıma kavuşmayacaklarını düşünüyorlardı. Yanıldılar. Mekke'ye geç giren, Sadece bir kadın vardı. İffeti, hayası, temizliği ve faziletiyle kabiler, kabilesi arasında bilinen, tanınan bir kadın. Kocasıyla nöbetleşe, yaşlı ve zayıf merkeplerine bindiklerinden, kafileden geride kalmışlardı. Mekke'ye girdiğinde olan olmuştu. Tüm çocuklar neredeyse, Alınmıştı. Biri müstesna. Diğerleri önde giden Bekir oğulları kadınları tarafından kapışıldı tabiri caizse. Ve o mutlak kudret sahibinin kader ve hikmetiyle emzirmek üzere kimseyi bulamadı. Kocası Haris üzgündü. Onca yol geldiler. Zaten fakirlerdi. Şimdi nasıl döneceklerdi? Solgun ve üzgün bir çehre içine gömülü bu iffetli kadın, ilahi kaderin kendisi için çizdiği programı nereden bilecekti ki? Çaresizce dolaşıyordu. Belki bir çocuk kalmıştır diye. Bir ara, görünüşüyle etrafın hürmetini celbeden, muni simalı, yaşlı bir zatla karşılaştı. Bu zat, Abdülmuttalip'ti sanki birbirlerinin derdine derman olmak için dolaşıp duruyorlarmış gibi bakıştılar sonra konuşmaya başladılar Abdülmuttalip sen neredensin diye sordu kadın beni Sa'at kabilesi kadınlarındanım dedi Adın ne Halime Ne güzel ne güzel Sa'at ve Hilim iki haslettir ki ''Dünyanın hayrı da, ahiretin izzet ve şerefi de bunlardadır.'' dedi Abdülmuttalip. Derin bir iç çekti. Arkasından da Halime'ye. ''Ey Halime! Yanımda yetim bir çocuk var. Onu sağ doğulları kadınlarına teklif ettim, kabul etmediler. Bari gel sen ona süt anneliği yap.'' Belki onun yüzünden bahtiyarlığa, bolluk ve berekete erersin, dedi. Halime, beklenmedik bu teklif karşısında önce biraz tereddüt geçirdi. Fakat yurduna eli boş dönmek istemiyordu. Teklifi içinden kabul etti. Ancak kocasına sormadan, onun iznini almadan cevabını veremezdi. Kocasının yanına döndü. Olup bitenleri anlattı. Emzirecek çocuk bulamadım. Arkadaşlarım arasında eli boş dönmeyi de hoş görmüyorum. Vallahi ben gidip o yetimi alacağım dedi. Tamam dedi kocası. Almanda hiçbir sorun yok. Belki de Allah onun yüzünden bize bereket ve hayır verir. Dönüp... Abdulmuttalib'in yanına gittiler. Abdulmuttalib Halime'yi alıp sevgili Peygamberimizin nurlandırdığı Hazreti Amine'nin mütevazı evine götürdü. Halime Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin başucunda. Efendimiz aleyhisselam yünden beyaz bir kumaşa sarılı. Yeşil iplikten bir örtünün üstünde mışıl mışıl uyuyor. Etraf o kadar güzel kokuyor ki. Halime hayretler içinde. İçinde bir ürperti. Nur yüzlü bebeğe öyle ısındı ki birden. Uyandırmaya bile gönlü razı olmadı.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 ve bir anne şefkatiyle öptü. O anda peygamber efendimiz de gözlerini açtı. Ve Halime annenin bu sesine tatlı bir tebessümle cevap verdi. Anlaşmışlardı. Biri çocuk bulamamanın ızdırabıyla bitkin ve mahzun, diğeri kadınlar tarafından reddedilen o nur yetim. Kader senin de alemini işte böyle sevinçle doldurdu. İşte o an yine bir mucize gerçekleşti. Artık nur topu yavru gönlünü cezbettiği Halimen'in kocağında. Lakin bir sorun var. Günlerdir aç olan Yemek yemeyen annenin göğsünde süt yok. Ama Efendimiz Aleyhisselatu vesselam emmeye başlar başlamaz derhal sütle doldu. Halime anne şaşkın. Sanki her bir meme bir süt çeşmesi. Kocası Haris hayretler içinde. Sağ meme Kainatın Efendisi'nin ağzında. Sol meme artık ona süt kardeşi olan, Halime annenin oğlu, Abdullah'ın ağzında. Ve o gün, oradan ayrıldılar mutlulukla. Amine annenin hüznüne gözyaşları da karışıyor. Gece Haris ailesi, Mekke dışında rahat bir uyku çekiyorlar. Sabahleyin, Haris, develeri sağmaya koşuyor. Yine ilginç bir hal. Elini attığı her meme, sanki bir süt çeşmesi. Hayret ve sevinç içinde, hanımına seslendi. Ey Halime, bil ki sen, vallahi çok mübarek ve, Hayırlı bir çocuk aldın bil. Olanı biteni duyan Halime anne tasdik etti kocasını. Vallahi doğru söylüyorsun. Ben de öyle olmasını ümit ediyorum. Mekke artık geride kalmıştı. Halime dişi merkebinin üstünde kucağında kainatın efendisi var sallallahu aleyhi ve sellem. Merkep o zayıf, güçsüz ve arkadaşlarından geride kalan merkebe hiç benzemiyor. Ne oluyor Allah aşkına? Bu ne sürat? Bu ne hızlı yürüyüş? Sanki gelişinde bindikleri o merkep bu değil. Öyle ki ondan daha önce giden kafileye yetiştiler. Halime'nin yol arkadaşları şaşıp kaldılar. Ey Ebu Züeyb'in kızı, yazıklar olsun sana. Bizi niye beklemiyorsun? Yoksa bindiğin merkep gelirken beraberindeki merkep değil mi? Hayır, merkep aynı merkepti. Ama bir farkla, şimdi üzerinde öyle biri vardı ki... Halime arkadaşlarına cevap verdi sonra. Hayır dedi. Vallahi merkep aynı merkep. Hatta ben onu sürmüyorum. Kendi gidiyor. Bunda bir gariplik var. Tabii o zaman kafiledekilerin hiçbiri bu ilginç olayların neden olduğunu niçin gerçekleştiğini bilemiyorlardı. Bütün bu garip olaylardan sonra Halime ve kocası yurtlarına vardılar. Artık nur yüzlü kainatın efendisi Sa'ad oğulları yurdunda. Ama orada öyle bir kıtlık ve kuraklık var ki, bereketi kesilmiş topraklar, kurumuş çeşmeler, kuyular, solgun yüzler, zayıflıktan dermanı kalmayan, ayakta duramayan incecik kemikleri görünen hayvanlar. Fakat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ayak bastığı hanenin manzarası birden bire değişti. Daha önce yiyecek ot bulamayan hayvanları şimdi tıka basa doyuyorlardı. Memeleri dolup taşıyor, bir rahmet çeşmesi gibi devamlı süt akıtıyorlardı. Herkes şaşkın. Yine kıtlık içinde etraftakiler, yine sıkıntı çemberinde kıvranıyorlar, hayvanları hala zayıf ve istenilen sütü veremiyor. Lakin, peygamberimizi yetim diyerek almayanlar, maruz kaldıkları o mahrumiyet içinde adeta ceza alıyorlardı. Yayla halkı, Gözleriyle gördükleri bu durum karşısında neredeyse meraklarından çatlayacaklar. Kabahati çobanlarında buluyorlar ve bağırıp çağırıyorlardı. ''Girin görün bakalım, Halime'nin çobanı koyunlarını nerede otlatıyor? Yürürken memelerinden şıpır şıpır süt damlıyor. Siz de onun gittiği yere niye gitmiyorsunuz?'' Çobanlar bir türlü anlatamadılar. Adları gibi biliyorlardı nerede otlatmaları gerektiğini. Halime'nin çobanının koyunlarını otlattığı yerin kendi otlattıkları yerden hiçbir farkı yoktu. Ama bunu anlatamadılar. Efendilerinin bu sefer şu sözlerine muhatap oluyorlardı. Peki aynı yerde otlatıyorsun da neden senin güttüğün koyunlar süt veremiyor? Ne çobanlar ne de çobanları tutanlar bu soruya hiçbir cevap bulamıyordu. Elbette bunun da bir sebebi vardı. Henüz o zaman Halime annemiz ve kocasından başkası bunu bilmiyordu. Çobanların gelip sebebini sormaları üzerine Halime onlara şu cevabı verdi. Vallahi bu iş ne ot... Ne otlak işi. Bu iş Rabbimin sırlarından bir sır. Her şey Mekke'den dönüşümüzle birlikte başladı. Etraftaki komşularının akıl erdiremediği sır şuydu. Allah Celle Celaluhu en sevdiği kulu olan Peygamberimizi sallallahu aleyhi ve sellem evlerine misafir etme güzelliğini gösterdiğinden dolayı, Halimelerin evine rahmet hazinesinden, bol bol ihsan ve ikramda bulunuyordu. Halime ve kocası bunun farkındaydı. Bu sebeple o nur yavruya bambaşka bir gözle bakıyorlardı. Nihayet, Saad oğulları yaylasında, Aylarca devam eden kuraklık ve kıtlık, Bitecek gibi de görünmüyordu. Yayla halkı, her hafta kendi inanç ve geleneklerine göre, Yağmur duasına çıkıyor, Fakat elleri boş ve üzgün dönüyorlardı. O cuma gününe kadar. Kadınlı erkekli bütün kabile halkı, Yine yanlarına aç develerini, Sütsüz koyunlarını aldılar Bir tepenin üzerine Yine yağmur duasında bulunmak için çıktılar Putlarına kurbanlar kestiler Duaya başladılar Yalvarmalar Yakarmalar Alemlerin Rabbine Yağmur göndermesi için yapılıyor Saatlerce dua ettikleri halde Bir damla yağmur yok Kalabalığın içinde Halime ve kocası da var Halime gözlerden sakındığı kainatın efendisi yavruyu kalabalığa alıp getirmemiş, süt kardeşi Üneys'in yanında evde bırakmış. Duanın sonuna gelindi. Herkes ümitsiz ve bitkin. Artık dönmeye hazırlanıyorlardı. Her defasında olduğu gibi. Bu sırada Halime'nin komşusu bir kadın, Duasını bitirmek üzere olan rahibe yaklaştı. Ve rahip duasını bitirince de, ''Rahip efendi, biz bu kadar dua ettik. Fakat hiçbir netice alamadık. İçimizde hayırlı, şöyle uğurlu biri olsa, belki o zaman duamız kabul olurdu.'' dedi. Rahip, yaşlı kadının bu sözünden rahatsız gibi oldu. Biz dedi, ona dua ederiz ama onun ne yapacağını bilemeyiz. Doğruyu ve hayırlıyı ancak o bilir. Yaşlı kadın, bu defa asıl maksadını açık açık söyledi. Biliyorum, dedikleriniz doğru. Ama benim söylemek istediğim şey başka. Bizim komşumuz Halime'nin evinde, Mekkeli bir çocuk var. O geldiği günden beri Halime'nin evi bereketle dolup taşıyor. Çok hayırlı, çok uğurlu bir çocuk olarak görünüyor. Onu da alsak, o da yanımızda olsa. Rahip önce tereddüt etti. Kadın ısrar edince tamam dedi. Yaşlı kadın Halime'yi buldu ve rahibe yaptığı teklifi Kendisini anlattı. Fikir Halime annenin de aklına yattı. Çünkü Nur yavrunun bereketli ve hayırlı bir çocuk olduğuna en çok kendisi şahit olmuştu. Eve gittiler. Süt annesi aldı. Kundakladıktan sonra yakıcı güneşin tesirinden korumak için yüzünü bir bezle kapadı, yola koyuldu. Orada bir mucize daha gerçekleşecekti. Güneş, kızgın oklarını yeryüzüne olanca şiddetiyle saflıyor. Evden çıkıp biraz yürüdükten sonra, gözleri garip bir şeye erişti. Küçük bir bulut, evet bir bulut. Kendileriyle beraber gidiyor. Önce önemsemediler, olabilir diyerek yürüdüler. Fakat bu küçücük bulut kendilerini terk etmiyor. Adeta onları güneşin kavurucu sıcaklığından korumak için bir şemsiye gibi arkalarından gidiyor. Hayrete kapıldılar ve şaşırdılar. E bir taraftan da sevindiler. Artık o nur yavrunun güzel yüzünü bezle örtmeye ihtiyaç kalmamıştı. Örtüyü yavaşça kaldırdı Halime. O, dünyalara bedel, şirin gözler, süt annesine tatlı tatlı baktı. Buluttan şemsiye altında, yollarına devam ettiler. Önce yapılan tekliften rahatsız olan rahip, bu defa onları güler yüzle karşıladı. Çünkü o rahip de, o bulutu gözlemiş, şahit olmuştu. Süt annesinden aldı ve kalabalığa seslendi. Ey insanlar! Bu bulunduğu eve bereket getiren Mekkeli çocuktur. Bu hayırlı yavruya olan sevgisi ve lütfuyla yağmur vermesi için alemlerin Rabbine gelin hep beraber bir daha dua edelim. Eller tekrar açıldı ve dudaklar Yeni bir heyecanla duaya başladı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Rahibin kucağında. Herkes yüce Allah'a yalvarırken, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek gözleri, Gökyüzünde. Artık aylardır süren, Hasretli ve hüzünlü bekleyişin son saniyeleri. Küçücük bulut birden büyümeye başladı o gökyüzündeki. Sonra biraz daha, biraz daha derken her yere yayıldı. Kısa zamanda o küçük bulut yerini bütün gökyüzünü kaplayan kocaman bir buluta terk etti. Ve yağmur yağmaya başladı. Artık yağmur yağıyordu. doğulları yurduna latif, berrak ve tatlı tatlı yağmur damlaları Cenab-ı Hakk'ın rahmet hazinesinden ahenkli ahenkli inmeye başladı. Yağmura kavuşan halk, aylardır devam ettikleri dualarının kabul edilmeyip o gün kabul edilişinin sırrını maalesef yine de bilemediler. Çünkü o bir sırdı. Şimdi bir sır olarak kalmalıydı. Rahmet vesilesi henüz kundaktaki bir bebekti. Ama insanlar nazarında bir bebekti. Hakikatte o, Allah'ın ve meleklerin kendisini çok iyi tanıdıkları, Allahu Teala'nın kulu, peygamberler peygamberi, iki cihanın güneşi, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'di. Yağmura kavuşanlar arasında ancak birkaçı bunu fark edebildi. Kendi aralarında konuşuyorlardı. Bu çocuk çok hayırlı bir çocuk. Saf ve geniş ufuklu çölde hava çok temiz ve güzel. Çocukların çabucak gelişmesine ve sağlıkla büyümelerine oldukça elverişli. Lakin Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın büyümesi, Diğer çocuklardan çok daha farklıydı. Sekiz aylıkken konuşmaya başladı. Dokuz aylıkken konuşması oldukça düzgün ve anlaşılabilirdi. Onuncu ayındaysa artık diğer çocuklarla ok atacak kadar kuvvetli ve gürbüz olmuştu. İki yaşına basınca sütten kesildi. O ana kadar... Halimelerin ve yayla halkı üzerinde bereket, rahmet ve ihsan yağmuru hiç eksik olmadı. O yaşında dahi etraftaki çocuklardan çok daha farklı bir güzelliğe ve üstün bir ahlaka sahipti. Sanki büyük bir insan gibi ağırbaşlı ve hal ve hareketlerinde dikkatliydi. Süt çocuklarını geri vevme mevsimi geldi, çattı. Bununla beraber, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem üzerinde kol kanat geren, onu öz evladından daha fazla seven Halime'nin de, gönlünü şimdi bir hüzün bulutu kaplıyordu. Çünkü o güzel yavrunun, cenneti hatırlatan gül kokusundan uzak kalacaktı. Fakat Mekke'ye gitmeye, yani annesine o çocuğu teslim etmekten başka çaresi de yoktu. Öyle de yaptılar. Mekke'ye geldiler ve Efendimiz'i aleyhissalatu vesselam annesine gözyaşlarıyla teslim ettiler. Elbette sütannenin âlemi hüzünle Amine annemizin dünyası sevinçle doluydu. Biri öz yavrusuna kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor, diğeri ondan ayrılmanın ateşinde tutuşmuş yanıyor. O anda süt anne Halime'ye sanki bir ilham geldi. Yalvarırcasına bütün samimiyetiyle şu teklifi yaptı. Ne olur? Oğlumu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 Sağ doğulları yurdunda kalmasına razı oluyordu. Ve geri döndüler. Efendimiz Aleyhisselam artık süt kardeşi Abdullah ile beraber kuzuları gütmeye de çıkıyor arada. Kuzular onun tatlı tebessümlerine melemeleriyle cevap veriyorlar. Ama gözü hep göklerde. Sanki bir şeyler olacak, sanki bir şeyler keşfedecekmiş gibi dikkatli ve ibretli, sanki bir el uzanacak ve onu ulvi alemleri alıp götürecek gibi sürekli gökyüzünde gözleri. Yine gözden kaçmayan hadiseler de var, etrafta nereye giderse onu takip eden ve güneşten koruyan bir bulut. Kuşluk güneşinin her tarafa pırıl pırıl hayat saçtığı güzel bir bahar günüydü. Yine belki de en büyük mucizelerden bir tanesi zuhur edecekti o gün. Süt kardeşi Abdullah'la beraber her zaman yaptıkları gibi yakın bir çayırlıkta kuzularını otlatıyorlardı. Bir ağacın altında Şimenden yemyeşil halının üzerine oturmuş, tatlı tatlı konuşuyorlar. Birazdan Abdullah ağacın serin gölgesinde uykuya daldı. Belki de uykuya daldırıldı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemde kainatı kuşatan eşsiz güzelliklerin yaratıcısını düşünüyor. Bu sırada kuzular, yayıla yayıla, epeyce uzaklara gittiler. Onları geri çevirmek için Efendimiz, Abdullah'ın yanından ayrıldı. Bir müddet gittikten sonra, karşısına beyaz elbiseli iki kişinin çıktığını gördü. İkisi de güler yüzlü ve sevimliydiler. Birinin elinde içi karla dolu altın bir tas vardı nur yüzlü Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem yanına nazikçe yaklaştılar. Onu tutup, ilahi bir halı gibi duran yemyeşil çimenlerin üzerine uzattılar. Efendimiz'de ne ses, ne seda, ne de bir telaş vardı. Belki de bu temiz simalı, ve bu sevimli insanların kendisine asla kötülük yapmayacağı haber verilmişti. İşte o an uykuya dalan Abdullah uyandı. Uzaktan manzarayı görünce olanca hızıyla telaşlı telaşlı eve vardı. Gördüğü manzarayı anne ve babasına anlattı. Heyecan ve telaşlarından, evlerinden nasıl çıktıklarının farkında biri olmayan Halime ve kocası koşa koşa Efendimizin yanına vardılar. Fakat Abdullah'ın anlattıklarından hiçbir eser yoktu. Ortada o iki kişi yoktu. Zira gelenler memur edildikleri vazifelerini yapmışlar, gözden kaybolmuşlardı. Sadece ayakta duran Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemdi. Biraz benzi uçuktu ve hafiften tebessüm ediyordu. Çok telaşa kapılan Halime ve kocası, ''Evladım ne oldu sana? Ne oldu yavrucuğum?'' dediler. Şöyle anlattı. Yanıma beyaz elbiseli iki kişi geldi. ''Birinin elinde içi karla dolu bir tas vardı. Beni tuttular, göğsümü yardılar. Kalbimi de çıkarıp yardılar. Ondan siyah bir kan pıhtısı çıkarıp bir kenara attılar. Göğsümü ve kalbimi o karla temizledikten sonra ayrılıp gittiler.'' Aradan yıllar geçecek, kendisine peygamberlik vazifesi verilecekti. Bir gün sahabelerden bazıları kendisinden bahsetmesini istediklerinde şöyle buyuracaktı. Ben babam İbrahim'in duasıyım, kardeşim İsa'nın müjdesiyim, anneminse rüyasıyım.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 İlahi bir nur ve Cenab-ı Hak tarafından bir sekinet ve bir ruhla genişletilmiş oluyordu. Belki de ileride yaşayacağı ve hiçbir insanın meleklerin dahi yaşamadığı, yaşamayacağı özelliklere hazırlanıyordu kalbi. Dört yıl geride kaldı. Oldukça gürbüzleşmiş ve gelişmişti. Zatında görülen gariplikler, hele o göğsünün yarılması olayı, Hz. Halime'yi bütün bütün düşündürmeye, telaşlandırmaya başladı. Hatta artık endişe duyuyordu. Canı gibi sevdiği Efendimizin başına hoş olmayan herhangi bir şey gelebilirdi. İşte bu düşünce ve korku, Halime ve kocası Haris'i şu kararı almaya mecbur etti. Biz, başına bir iş gelmeden bu yavruyu annesine teslim etmeliyiz. Halime'nin içi cayır cayır yanıyordu ama ne yapabilirdi ki? Nihayet nur çocuk kendisine emanet edilmişti. Emaneti el koyamaz diye. Sağ doğolları yurdunda dört yıl ışık saçan o saadet güneşi şimdi süt annesi tarafından ikinci kez Mekke'ye getiriliyordu. Halime ve kocası Mekke'ye geceliğin girdiler. Bir ara sevgili efendimiz. ...gözlerden kayboldu. Halime ve kocasında... ...büyük bir telaş. Her yeri aradılar yok. Gidip dedesi Abdülmuttalip'e... ...haber verdiler. Nur torununun kaybolduğunu... ...haber alan şefkatli dede... ...şaşkına döndü. O da şimdi telaşlı, o da arıyor. Hiçbir yerde yok. Abdülmuttalip... ...çaresiz, ellerini açarak... ...yalvardı. Allah'ım... ...ne olur... Ne olur onu geri ver. Bu arada iki kişi yanlarında bir çocukla göründe. Bunlar Varaka bin Nevfel ve bir arkadaşıyla Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemdi. Abdülmuttalip hasretini çektiği saadet güneşini bağrına bastı, ağladı, boynuna bindirdi. Doğruca Kabe'ye giderek onunla birlikte tavafta bulundu ve sonra da Sevgili peygamberimizi sallallahu aleyhi ve sellem götürdü, anneciğine teslim etti. O gün kurbanlar kestirildi, ziyafet çekildi. Artık aziz annesinin sıcak kucağında, şefkatli kollar arasında mesut ve mütevazi bir evde. Sütanne Halime, saadet güneşini Mekke'de bırakıp yurduna döndü. Fakat ne o Efendimiz'i ne de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu hayatı boyunca unutmadı. Hiçbir zaman hürmetini eksik etmedi. Her gördüğünde anneciğim diye saygı ve hürmetle çağırırdı. Kendisinin ihtiyacını sorar giderirdi. Aradan uzun yıllar geçecekti. Onu da anlatalım. Yine sağ doğulları yurdunu bir kıtlık, kuraklık saracaktı. Buna dayanamayan Halime çıkıp Mekke'ye gelecek ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le görüşmek isteyecekti. Kainatın Efendisi ile görüşen Halime kendisine yurdundaki kıtlık ve kuraklıktan şikayet etti. Zengin ve zengin olduğu kadar da şinas ve hayırsever olan pak zevcisi Hazreti Hatice radiyallahu anha, Halime anneye 40 koyun binmek ve yüklerini taşımak için bir de deve verdi. Ve Nebi-i Muhterem sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz annesinin yanındaydı. Takvim miladi 575'i gösteriyor aziz annenin kalbine henüz evliliklerinin ilk aylarında ebedi aleme göç eden kocası Abdullah'ın ayrılık acısı ızdıraptan bir yumak gibi oturmuş ama artık tesellisi vardı Peygamber Efendimiz Aleyhisselam Mekke'deki mütevazi evin ışığı bereketiydi bu küçük yaşta bile annesine yardım etmekten asla gocunmuyordu Hele temizliğe çok dikkat ediyordu. Kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem en güzel şekilde büyüyordu. Altı yaşına geldi. Bu sırada Hazreti Amine'nin içine Medine'yi ziyaret arzusu doğdu. Maksadı Abdülmuttalib'in annesi tarafından kendilerine dayı gelen Adi bin Neccar oğullarını görmek, hem de orada bulunan, bahtiyar kocasının kabrini ziyaret etmekti. Hazırlıklarını yaptı. Günü gelince, Mekke'den biricik oğlu ve dadısı, Ümmü Eymen'le birlikte hareket etti. Amine mutluydu. Öyle olması gerekiyordu. Sonra, Bilakis hüzün kapladı yüreğini. Sanki bir daha bu mukaddes beldeye ve bu saadet güneşinin doğuşuna sahne olan mübarek eve dönemeyecek gibiydi. Dönüp dönüp tekrar bakıyordu Mekke'ye. Bir daha bakıyordu. Bir daha. Ümmü Eymen buna şahit olmuştu. Nihayet Medine'ye vardılar. Hazreti Amin'e, Evin avlusunda bulunan aziz kocasının kabrinin başına gözyaşları içinde yıkılıverdi. Gözyaşları, kocası Abdullah'ın kabrinin toprağını suladı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de, ilk defa ruhunda yetimliğin acısını bu manzarayla hissetti. O da muhterem babasının kabrine birkaç damla gözyaşı döktü. Sanki bu damlalar babasına bir gül demeti yerine takdim ediliyordu. Medine'de birkaç gün kaldılar böyle. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dadası Ümmü Eymen'le kaldıkları evin kapısı önünde oturuyor. İki Yahudi birdenbire onu dikkatle incelemeye başladı. Efendimiz rahatsız olup içeri girdi. Yahudiler orada öyle kaldılar. Ümmü Eymen'e yaklaşıp sordular. Bu çocuğun adı nedir? Onları tanımıyordu Ümmü Eymen. Kötü niyetli olabilirler diye niçin soruyorsunuz dedi. Adamlar itimat telkin eder şekilde konuştular. Şey bizim tanıdığımız bir çocuğa benziyor da onun için sorduk. Ümmü Eymen pek korkulacak kimseler değil diye düşündü. Onun adı Ahmet dedi. Tebessüm ettiler. O iki Yahudi sonra içlerinden biri Ümmü Eymen'e yalvardı. Ne olur dedi. Biraz buraya çağırır mısın? Ümmü Eymen tekrar tereddüte kapıldı. ''Neden, niçin istiyorlardı bunu?'' Şöyle bu tereddütü izal etti adam. ''Bizler'' dedi, ''iyilikten başka bir şey düşünmeyen insanlarız. Kimseye zarar vermeyiz, merak etme. Allah için onu seviyoruz ve o yüzden çağırmanı istiyoruz.'' Dışarı çıkarttı Efendimiz'i aleyhisselatu vesselam. Yerlere kadar eğilmeye başladı Yahudiler. Sonra sevgi ve hürmet karışığı bir eda içinde yaklaştılar. Sırtını açtılar, baktılar. Gözleri fal taşı gibiydi. Birinin diğerine şöyle dediğini Ümmü Eymen duydu. ''İşte bu çocuk, bu ümmetin peygamberi, bu şehirde onun hicret edeceği yer. Bu memlekette çok şiddetli savaşlar, hicretler, büyük işler olacak.'' Teşekkür ettiler, ayrıldılar. Hazreti Amine, kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellemle bir ay kadar kaldılar orada. Mekke'ye dönmeye karar verdiler. Akrabalarıyla vedalaştılar, şehirden ayrıldılar. Henüz yolu yarıladılar, Amine rahatsızlandı. Efendimiz Aleyhisselam'ı ve Ümmü Eymen'i bir telaş kapladı. Gittikçe şiddetini arttıran bir anda gelen bir hastalık. Ebuva köy yakınlarında bir ağacın gölgesinde konaklamaktan başka bir şey yoktu ellerinde. Hazreti Amine'nin dizlerinden güç kuvvet çekildi. Birden yere yıkıldı. Sürekli terliyordu. Sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu kaybedeceği ve annesiz kalacağı endişesiyle gözyaşı akıtıyor. Hiçbir tepki veremiyor amine. Bir ara Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nasılsın anneciğim diye sordu. Gönlü şefkat hazinesi anne biricik yavrusunun üzülmesini istemiyor. Şiddetiyle kıvranıp durduğu hastalığının ağır olduğu hissini uyandırmamak için ''İyiyim canım oğlum, bir şeyim yok.'' diye cevap veriyor yalnızca. Sonra yine kendinden geçiyor. Artık hiçbir şey konuşamıyor. Bir an Efendimizin nur saçan simasına doya doya bakıyor anne. Ellerini bir anne şefkatiyle okşuyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir ara, Annesini biraz doğrultup başını kucağına alıyor. Gözlerinden akan mübarek yaşlar, Annesinin omuzlarında. Hazreti Amin'e, Kendisini yakalayan hastalıktan kurtulamayacağını artık, anladı. Son olarak güneş gibi parlayan Nur yavrusunun yüzüne ayrılık ve hasretin verdiği duygu içinde baktı. Ellerini doya doya kokladı ve dilinden şu sözler döküldü. Ey dehşetli ölüm okundan Allah'ın yardım ve ihsanıyla yüzde ve karşılığında kurtulan zatın oğlu. Allah seni aziz ve devamlı kılsın. Eğer rüyada gördüklerim doğruysa, sen celal ve bol ikram sahibi olan Allah tarafından Adem oğullarına helal ve haramı bildirmek üzere gönderilen Peygambersin. Sen ceddin İbrahim'in teslimiyet ve dinini tamamlamak için gönderileceksin. Her yaşayan ölür. Her yeni eskir. Yaşlanan herkes zeval bulur. Her şey fani'dir. Oğlum, öleceğim. Fakat ismim ebedi ya edilecek. Çünkü tertemiz bir evlat doğurmuş, arkamda hayırlı bir ya dedici bırakmış bulunuyorum. Bu acıklı ve adeta istikbalden haber veren sözlerden sonra Ruhunu yüce Allahu Teala'ya teslim etti. Yer Mekke ile Medine arasındaki Ebva köyü. Tarih miladi 576. Bugünkü yolculuğumuzun da nihayetindeyiz. Amine validemiz vefat etti. Bir sonraki bölümde defin, anneden ve babadan yetim kalan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin, ondan sonraki hayatı Mekke'ye dönüşü. İnşallah yeni bölümde buluşmak ümidiyle. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kainatın Efendisi, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı. Yararlanılan eser Salih Suruç'a ait.